Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Bugün senin adını koyduğun yazında da belirttiğin adla... Cadı avını konuşalım 2013'te. Gezi parkı ayaklanmasıyla ve isyanıyla direnişiyle çok büyük bir cadı avı da başlatıldı ve devam ettiriliyor. Ve bundan da geri dönmek gibi bir niyeti de görünmüyor hükümetin. Dağılmış gibi de görünüyor biraz da yönetme yeteneği. Bunun üzerinde biraz konuşalım mı? Evet, e, cadı avı tabirini <gülüyor> e, epey insan kullandı. E, benim dikkatimi çeken yazıda e, belirttiğim gibi e, uluslararası insan hakları e, federasyonunun e, bu konuda yayınladığı bildiri, yazıda referans verdiğim bildiri cadı avı tabiri geçiyor. Evet. E, bir cadı avı yürütüldü, Türkiye'de bir cadı avı yürütüldü. Tespiti sadece Türkiye'de Türkiye içinde e, yapılan bir tespit değil. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu gibi e, kelimeleri tartarak e, konuşmasını e, yıllarca edinilmiş bir tecrübesi olan bir kuruluşun e, ifade ettiği, kullandığı bir e, kelime değerlendirme cadı e, ama e, nedir? E, e, suçlu olmayan ama e, iktidarın veyahut toplumun bir kesiminin, kilisenin, caminin, neyse din, din, din dini kuruluşların veya egemen siyasal gücün toplumdaki bir öfkeyi, bir huzursuzluğu, bir tatminsizliği bir göstermelik suçlu üzerine yöneltip Göstermelik suçlu diyorum çünkü cadı diye bir şey yok biliyorsunuz dünyada. Ee, cadı dediğimiz insanların hayalindeki bir kötülük timsarlığı ama fiilen cadılık diye bir şey yok. Ee, ve e, ona yönelterek e, toplumdaki o dediğim e, huzursuzluğu, tatminsizliği, e, öfkeyi kanalize etme çabası. Bu e, çok eskiden beri yürütülen bir e, çabadır. Hatta bazı antropologların da belirttiği gibi bu çok eski bir toplumsal dinamiktir aynı zamanda. Günah keçisi dinamiğidir bir cephesiyle. Bir, bir çevreyi günah keçisi ilan edip bütün yapılan günahların kefaretini onun üzerinden ödeme. E, alışkanlığı veyahut e, geleneğini de çağrıştırıyor bir cephesiyle. Cadı avı çok eski bir gelenektir. E, e, orta çağda e, Hristiyan dünyasında orta çağda çok sık yapılan bir e, çok sık derken tabi abartmanın her yıl değil ama e, sık sık yapılan e, bir operasyondur. Özellikle e, enkivisyon döneminde daha da fazla yapılmıştır ve e, cızı biliyorsunuz e, nedense kızıl saçlı olan ve kadınlar genellikle e, seçilirler hedef o, o, olarak e, kadınlar zaten e, her şeyi baştan çıkaran insanlığın bütün bu, bu şeyine e, felaketlerine sebep olan e, yaratık olarak görüldüğü için erkekler dünyası tarafından e, kadınlardan seçilir e, bu e, cadılar ve dediğim gibi yakılırlar e, değil mi? Yakılırlar evet. Ve dediğim gibi kızın saçlı o, olmak e, cadı olmanın e, en önemli e, dış göstergelerinden bir tanesi. Şimdi bu cadı avı dediğimiz olguyu e, şu anda e, Başbakan ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, hükümetinden bazı kişiler, Başbakan'ın danışmanları, e, İçişleri Bakanlığı nasıl organize ediyor derseniz ha bir de tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisinin bindirilmiş kıtası artık olarak faaliyet gösteren geniş bir gazete ve televizyon ve sosyal medyada da ki bunun uzantıları bu kampanyayı özellikle iki kanaldan e, yürüt, yürütüyorlar. Birincisi bunun bir e, komplo olduğu iddiasını sürekli gündeme getirerek bu, e, bu konuda da klasik komplo e, suçları yani olağan komplo e, fikrinin e, dünyadaki olağan e, suçlarını hemen devreye sokabiliyorlar. İşte uluslararası finans, Yahudiler içişleri, pardon tabii Beşir Atalay e, bunu kullandı. Bunun arkasında Yahudiler var dedi. Bir başkası bunun arkasında Ermenilerin olduğunu e, iddia etti. E, işte Rumlardan bahseden olmadı bu sefer e, yanılmıyorsam. E, onun dışında uluslararası finans, zaten uluslararası finans deyince hemen arkasından Yahudi e, akla gelir e, uluslararası evet. ırkçı kodlamada. Rum, Rum kalmadığı için pek ana artık referans aile, aile. çerçevesi dışına çıktı evet. Herhalde, herhalde. Yurdu da çok fazla kalmadı ama işte İsrail e, ve Filistin bir de bu Müslüman dünyasının bir kısmında sadece gelenekte ve Müslüman dünyasının bir kısmında bir e, çok güçlü bir antisemitizm e, vardır zaten. Antisyonizm gönlümü altında sadece Müslümanlar da yani bunu AKP için söylemiyorum e, Kemalist Müslümanlarda da vardır e, aynı şey. Ee, bu e, bu avı e, bir tarafıyla komplolar işte Mehmet Ali Alabora'nın e, bir tiyatro oyununun e, gezi'nin provoksi gezi isyanının e, provos, pro, e, provası olduğunu iddia edecek kadar e, bana budalaca gelen ama biraz düşündüğünde. Göbel hiç budala birisi değildi evet. ee, ve şöyle bir iddiada bir meşhur bir sözü vardı propaganda bakanı olarak yalan ne kadar büyükse o kadar inandırıcı olur iktidar tarafından söylendiğinde. Evet ee, ne kadar sık tekrarlanırsa tabii. Ve ne kadar sık tekrarlanırsa o kadar inandırıcı olur ee, der Göbel. Ee, bir bu bir bu tarafı var. Ee, diğeri de e, tutuklamalar ve e, burada da olağan şüpheli konumunda olan kişiler. Şimdi e, bunların bir kısmı e, mafistlerinist e, veya hut e, radikal e, sol diyebileceğimiz, sosyalist diyebileceğimiz küçük e, partilerin e, militanları. Olağan şüpheli zaten onlar. Hani evelden de Biliyorsunuz bu 1 Mayıs yürüyüşleri öncesinde e, polisin e, şöyle çıkıp bir adam toplayalım da 1 Mayıs'ta yasakken 1 Mayıs'lar 1990'larda 1 Mayıs öncesinde polisin çıkıp böyle birkaç gününü adam topladığı e, adresler nelerse takriben aynı adresler e, bunlar. E, diğer taraftan e, fotoğraflarla, filmlerle Polisin e, tespit ettiği gösterilere katılmış ve e, polisin hoşuna gitmeyen işler yapmış. Kim ne, neyse o çok çıkartamıyoruz. Hoşuna gitmeyen işler yapmış insanlar. Gözaltına alınıyorlar. E, bir kısmı tutuklu. Şu anda benim bildiğim kadarıyla 48 e, tutuklu sayısı e, gezi e, protestoların nedeniyle tutuklu olan insan sayısı 48 ama e, dalga dalga gözaltına alma ve e, hepsi tutuklanmasa da e, hepsi hakkında dava açılma bunu unutuyoruz yani biz tutuklamalara hep takıp kalıyoruz ama e, tutuklanmayıp da e, gözaltına alıp serbest bırakılan yüzlerden fazla insanlar ve haklarına dava e, bir kısmının açıldı bir kısmının açılacak. Evet ve devamı da ediyor operasyonlar, dalga Aynen. dalga dün, dediğin dün gibi. Dün gene oldu. R dalga dalga yeni, yeni oldu. Evet. Antakya'da mesela. Antakya'da evet. Antakya'da bir e, tutuklama dalgası gene oldu. Hı. Geçen hafta öğrenciler e, göz, tutuklama diyorum gözaltına dal, alma dalgası gene oldu. <gülüyor> Geçen hafta öğrenciler e, yurtlarından e, alınarak götürüldüler ve ee, yanılmıyorsam dün hepsi serbest bırakıldı ama haklarında gene dava açılacak ee, açılacak gibi gözüküyor evet, evet. Ee, meşhur vaka oldu İtalyan fotoğraf e, gazetecinin fotoğraf çekerken e, götürülüp 7 yıl hapis cezasıyla hakkında e, şey hazırlanması soruşturma talebi, talebi yapılması bulunulması e bu ya da Belki de dava için savcılık iddianamı iddia edildi mi bilmiyorum ama en azından şaka gibi demiş. Evet. İtalyan işte şaka. Genç bir ee, adam evet. Matya Cacciatori adında. Evet. Yani bu olsa olsa şaka olur demiş. Ben fotoğrafçıyım. Taksim'de fotoğraf çekiyordum. Yani bunun, bunun yani şeyin kanıtlamam ve savunmam gereken herhangi bir şey olduğunu bir şey olduğu düşünmüyorum. düşünmüyorum ne nedir bu demiş yani? <gülüyor> i̇şte. Yurt dışında olduğu için ona daha kolay e, nasıl gelmez kimse sesini çıkarmaz deyip herhalde e, Ama daha kolay. O, o konuda da bir e, yer, espriyle karışık acı bir şey de söylemiş. Yani gelip helikopterle alıp orada yargılayacaklarını mı düşünüyorlar filan demiş. Yani durumun bu cadı avı niteliğini iyi ifade eden bir e, genç adam bu. E, evet şimdi geri kılan, e, yani cadı avı tabiri kullanmamızın nedeni cadılık üzerinden. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Yani cadılık diye bir şey yoktur. Bunu bir daha belirteyim Emin misin ya? Abi. <gülüyor> ya yok. <gülüyor> Dolayısıyla cadı avu olmayan bir e, tehdidin, bir suçun, Hı? insanların hayallerinde yarattıkları bir tehdidin, somutlaştırdığı giydirdikleri elbise giydirdikleri bir figürdür. E, ve bu öyle bir olmayan tehdit ki işte polis de bakın suçları yakaladık. E, suç aletleri bunlar diye sergi yaptı biliyorsunuz. Evet. Gezi direnişi veya gezi onlar direniş demeyin adı. Gezi olaylarında kullanılan suç aletleri sergisi. Birkaç tane e, gerçekten suç aleti olarak e, tanımlanacak e, alet bulunmuş. E, fakat bu yüz binlerce kişinin katıldığı Türkiye'den bahsediyoruz. Yüz binlerce kişinin katıldığı herhangi bir yerde... ...insanların üzerine arasınız... ...bundan çok daha fazla da çıkar. CHP ee, çok özür dilerim... Evet. ...CHP'nin e, cezaevlerini ziyaretinden sonra... ...gezi parkındaki tutukları ziyaretinden sonra... ...yayınladığı bir liste vardı... ...bu kanıt olarak gösterilen şeylerden... ...suç delili olarak gösterilen... E, ...alet edevattan... ...içinde oyun konsolları vardı. Yani e, Cebinizde çıkarıp bilgisayar oyunu oynayabildiğiniz... ...oyun konsolları vardı. Bunlar gibi Be eşyalar şimdi, var. Konsollar bilemezsiniz... ...onu şeytan doldurur... ...birden bir onlar... Ee, şeyle uluslararası güçlerle e, iletişim aleti haline dönebilirler. Siz cadılar neler yapabiliyorlar ee, bilmiyorsunuz. Can. Için... <gülüyor> o korkunç oyunlarda canavarlar var. Polis kovalanan bir, oyunlardan mı? Çıkarsa... deniz gözlü deniz gözlü ondan sonra e, şeyler e, fularlar maskeler, şey maskeleri toz maskesi yani onlar çoğu insanların kullandığı maskeler toz maskesi. Sonuna doğru biraz daha gaz maskesine benzer şeyler kullananlar oldu ama toz maskeleri, deniz gözlükleri bir suç aleti olarak sergileniyorsa burada hakikaten cadavı var demektir. Evet mübarek. Yani bunun en açık Simgesidir. Yani bir deniz gözlüğü suç aleti oluyorsa eğer, E tamam artık zaten başka türlü, başka bir şey tarif etmeye ihtiyacımız yok. Orada tabii ki belirtiyorum şimdi hemen AKP'li bazı kişiler buna karşı ama orada da suç aletleri unuttum birkaç bıçak var galiba çakı var birkaç ateşli silah da var galiba evet. bulunanların arasında. Tüfekler olur. Efendim? Tüfekler var mesela. Bir tüfek, iki tüfek evet. var, iki silah var. Hemen altında e, bu şey, e, anonimus maskesi var. Guy Fawkes maskesi. Evet. Anonimus mahkemesi. Ha, şimdi orada iki üç tane e, şeyi gösteriyor olsalar çok cılız kalacak ve komik ol, kaçacak. Çünkü e, dediğim gibi yüz binlerce kişi Türkiye'de eğer istatistik olarak bakarsanız e, Türkiye'deki e, ruhsatsız veya ruhsatlı silah sayısını, o yüz binlere vurarsanız zaten doğal olarak e, random yani rastlantısal olarak onun içinden daha fazla silah çıkması lazım o o sayı o sayıdaki insanın bulunduğu yerde Türkiye'deki ortalamaya bakarsanız silah e, küçük silah ortalamasına. Evet yani emni emniyetin sergilediğinde de pala finan yok. Yani ama hakikaten ben düşünüyorum e, bir Nazi e, nazilerin işte bu Yahudi tehlikesi. Ee, dediği sergilerdeki Yahudilerin e, tehdit unsurlarını e, hatırlayın. E, çok fazla silah yoktur orada da. Hemen hemen hiç yoktur bildiğim kadarıyla. Polonya'da biraz vardır ama Almanya'da hangi Yahudiden silah çıkacak? Hiçbir tren yok, bir şey yok. Ama burada gerçekten o cadı e, olgusunu somut olarak görebiliyoruz. Biraz daha ileri gidelim. Biraz daha bu sefer e, hukuk alanına gelelim. Verilen e, açılan davalar, e, yapılan soruşturmalar e, iki ana suç e, atı üzerinden hareket ediyor. Birincisi e, görevi, polisi, e, görevi yaptırmamak için direnmek. Polisin görevini yapmamak için direnmesi. Yani bu yürüyüşler sırasındaki e, direnmeler, e, polisin dağılın e, emrine karşı direnmeler gibi şeyler. Bu bir e, suçtur ama ağır cezalık bir suç değildir biliyorsunuz. Ve özellikle de e, e, böyle bir direnme silahsız e, polisi yaralama e, e, gibi eylemlere de doğrudan e, dahil olmamışsa... E, tutuklamayı gerektirecek bir e, ağırlıklı bir ceza değildir. Dava açılabilir. Yani böyle bir suç var polise direnme diye bir şey, bir suç var elbette. Ama bu öyle ağır cezalık bir suç değil. İkincisi kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız olarak katılmak Anladım. ve ihtara rağmen dağılmamak. Şimdi silahsız olarak katıldığını kendisi bu şeylerde belirtiyor. Silahsız olarak katıldığını ihtara dağılmamak. Bu da bir toplantıda gösterilmişler çerçevesinde bir suç ama insanların tutuklanmasını gerektirecek suçlar değil. Ama bu taraftan diğer taraftan baktığınızda elinde silahla, palayla, elinde sopalarla sivil göstericileri döven veya oradan geçen insanları açık biçimde elinde silahla tehdit eder. Ee, şiddet, e, uygulayan, şiddet uygulayan fizik şiddet uygulayan kişilerin serbest evet, evet. şimdi burada hakikaten inanılmaz bir e, dengesizlik var bu... hakikaten çok büyük bir dengesizlik var ve bu Niye tabi de? hiç kimse tarafından da e, fark edilmeden geçilmiyor şüphesiz. çünkü genel bir şey eğilimi de var bu Tabii her zaman de. olduğu gibi herkesi enayi sanmak hiç kimsenin bunları fark etmeyeceğini düşünmek buna eden. Evet. Buna eden ee, ölen insanlar var. Yani yaralananlar var. Ağır yaralananlar var. 11 kişinin gözünü kaybetmiş. 11, gözünü kaybeden 11 kişinin bildiğim kadarıyla hepsi belki içinde bir kişi değildir, ama bildiğim kadarıyla hepsi polis tarafından atılan çoğu gaz bombası fişeği birkaç tanesi plastik merminin evet. göze gelmesi nedeniyle gözünü kaybetmiş kişiler bunlar. Sokakta gösteri süresinde düşük de e, başını yere vurup yerdeki taşın gözüne geldiği kişiler değiller. Veya başkalarının attığı taşın gözüne geldiği kişiler değiller. 11 kişi gözünü kaybetmiş. Kim tarafından? Polis tarafından yollanan e, ateşli silahlar tarafından. İkincisi, e, 4 kişi hayatını kaybetmiş. Bir polis e, ölmüş. Polisin ölümü de e, belirtelim. Ee, tabii ki e, üzücü ee, göstericilerin peşinden koşarken 5 metrelik boşluğa düştüğü için öldü. Göstericilerin şiddetine tabi bir şiddet, göstericinin gösterdiği bir şiddet nedeniyle ölmedi. Ölmesi çok üzüntü verici. Bir komiser diye anılıyorsam. Ama bir çatışmada karşı tarafı şiddeti nedeniyle e, e, hayatını kaybetmiş bir polis memuru değil. Diğer dört kişinin bir tanesi e, göstericilerin arasında bir arabanın dalması nedeniyle öldü. Ama diğer üçü, geri kalan üç kişi polis, sivil polis ve sivil şahısların dövmesiyle bir tanesi polisin bir polisin üniformalı polisin tabancasından çıkma ihtimali çok yüksek olan bir kurşunla öldüler. Bu da somut ağır suçlardan bahsediyoruz. Şimdi böyle bu toplantı ve gösterinin mühalefet falan şundan bahsetmiyoruz. Biz ortada ne var? Döverek insan öldürmek ya da kafasına kurşun sıkmak gibi. Evet. Ve e, başbakanın e, söylediklerine bakalım. Türkiye'de bir kişi, iki kişi, üç kişi polise şiddet uygulayarak ölüyor. Bakın burada polise şiddet uygulayarak ölüyor. Yalan söylüyor başbakan. Ve triplerle dünyanın altı üstüne getiriliyor. Mısır'da e, şu ana kadar üç kişi öldü. Dünya sesindeyim. Türkiye'ye dünya sesindeyim. İkincisi de ee, Mısır'da olanlarla e, karşılaştırarak biz burada aha, polis e, çok e, iyi yapıyor, çok yumuşak davranıyor mu diyeceğiz? Bu üç kişi ölmesi bir şey mi? Ee, e, bir e, za, şey mi? Bir manevra telefatı dair askerler evet. biliyorsunuz. Ha, manevra telefatı mı? Evet, polise saldırırken öldü diye yani inanılmaz bir... Şimdi bu başbakanın, başbakanın zaten e, cadı avı Derken onu kullanıyorum. Çünkü cadı dediğim gibi cadı olmayan bir şeydir. Hayali bir şeydir. Ve hayali olgular üretirsiniz. Bu o kadar öyle ki başbakan gerçekten etraf, kendisinin ürettiğini zannetmiyor ama her şeye o kadar inanmak istiyor ki. Ve karşı tarafı cadılaştırmak, düşmanlaştırmak, dolayısıyla yok etmek, bastırılması ee, caiz ee, yok edilmesi, yakılması dedim biraz evvel. Caiz yaratıklar olarak gösterme çabasında ki olmayacak e, haberleri bile yalan haber, yalan değil hatta aslında e, komiklik olsun diye yapılmış haberleri bile ciddi haber olarak artık e, konuşan noktasına gelmiş durumda. Bu şeyi e, örneğini vereceğim. E, bu AKP'nin altın parmak bakın altın park örgütü irktidar yemeğinde 17 Temmuz günü başbakanın bir sözü var. Bir genç Oruç tutmadığım için bana saldırdılar diyerek karakola şikayete gidiyor. Tayyip Erdoğan'ın cümleleri bunlar. Polis de kardeş Ramazan yarın başlıyor buyur bir çayımızı iç deyip yolluyorlar. Arkasından Tayyip Erdoğan diyor ki bu genci ima ediyor. Bu genci e, kamuoyu oluşturmak için muhalefet yönlendirdi. Bakın bunlar nasıl e, halka aldatıyorlar. Halka aldatan kendisi bu durumda. Çünkü böyle bir haber yok. Daha doğrusu var Zaytülk'ün Müslüman versiyonunda yani laiklerle dalga geçmek için kurulmuş olan versiyonundan üretilmiş. GAH diye bir Facebook sayfasında üretilmiş. Yanında da bu sayfada yaran haberlerin tamamı hayal ürünüdür yaran bir ee, Lightroom kültürü bir haber. Ve böyle bir olguyu başbakan hani bunu bir e, mahalle muhtarı söyler. Berber de bunu dinlersiniz. Berber abi bak biliyor musun bunlar böyle böyle olmuş der. Bunlar dünyanın her yerinde olabilir. Berber de yapar, bu şotör de yapar, ben de yapabilirim. Ama başbakan bunu konuşan, yani kendisine gelen bilgilerin denetlenmiş olduğunu, doğruluğunun denetlenmiş olduğunu varsaymak durumunda olduğumuz bir kişi. Bunu bir asperger haber üzerinden şey yapabilir mi? O, o küp, aynı şey. O küpayda da şey, 17 polisin e, o, polisin 17 kişi öldürdüğünü söylemişti. Başta bir, Amerika bir, bir, bir büyük elçiliği açıklama yapmak zorunda kaldı. Kimse kimse ölmedi diye. Başkana etrafındaki insanlar buna bu kişiye başkana bir bakın beyefendi bunlar da olmuş bakın şunu da yapmışlar dediğinde hemen bunu ilk fırsatta kullanmak. Ya e, cehalettir ya da kasıttır. Cazı avı yürütüyorsanız bunlara siz üretmeseniz bile bunları kulağınıza fısıldandığında hemen ortaya atarsınız. Dolmabahçe Camii'nde içki içildi gibi. Evet. O da aynı cazı üretiminin bir parçası. Evet. Ee, ve tabii ki cazı sadece e, hükümetin, e, iktidarın veyahut kilisenin veya caminin neyse artık. İktidar olan gücün sadece yürüteceği bir şey değildir. Halkın da cadı dahil olması talep edilir. Ve bu çerçevede e, tencere tabak kullanıp komşu rast etme suçtur. Ben söylemiyorum, kanunlar söylüyor diyor e, Tayyip Erdoğan. Sanki aynı zamanda kendisi söylediği zaman suç, kanunun yazmadığı suçu ihtaat etme yetkisi varmış gibi bir imada da bulunuyor. Ben söylemiyorum, kanunlar söylüyor diyor. Bu tencere tavacıları sizler yargıya taşıyacaksınız. Her şeyi devletten beklemeyin. Müracaatınızı yapıp yargıya bildirin. Herkes haddini bilsin. Herkes haddini bilsin. Ve şöyle bir tehdit de biz yıllarca yargı önünde süründük. Şimdi onlar sürünsünler. Evet yani inanılması güç bir durum bu, hakikaten. E, bu e, bir e, yeni güvenlik paradigması e, bir cephesiyle. Ee, ve tabii aslında vahim olanın, e, son derece vahim olanın e, bunun bir e, hükümetin e, tek yetkili kişisinin ağzından e, bir politikaya e, dönüşür hale gelmesi. Komşunuzu ihbar edin. Komşunuzu ihbar edin. Evet. Ben Arnavutluk'ta Ender Hoca diktatörlüğü döneminde e, çocukların okulda, anne babalarının evde hangi radyoyu dinlemelerinin gelip dinlediklerini gelip okulda söylemekle görevlendirildikleri zamanı biliyorum. Evet bu Nazi Almanya'sında da aynen geçerli olan bir şeydi annelerini babalarını. Hitler Jugend diye adlandırılan <gülüyor> gençlik kuruluşlarının da annelerini babalarını rejimden inhiraf sapma durumunda ihbar etmeleri ve bunun uygulandığını da biliyoruz evet. Umarım toplumun aklı selimi, komşuluk ilişkilerine olan güveni, e, mahallenin sakinliği ve huzuru, sükuneti ve huzuruna olan ihtiyaç e, bilinci, Başbakan'ın bu e, kışkırtmalarına e, insanların e, en azından büyük bölümünün içinden çıkacak olur herhalde. Büyük bölümünün prim vermeyeceğini e, ümit edelim. Şöyle bir ümidim, bu ümidimi doğuracak bir olgu, bilmiyorum siz daha iyi gözlemleyebilirsiniz benim e, yapabildiğim gözlemler başbakan herkesin evine bayrak asılmasının çağrısında bulundu e, AKP'nin seçmenleri e, Türkiye'de 14 milyon civarında yanılmıyorsam e, 41 milyon kişi seçime katılmıştı %50'sini aldığına göre daha 20 milyon falan olması lazım o zaman seçmenin e, pardon 41 milyon kişi katıldı evet e, Türkiye'de öyle evine e, ha, hane halkı temelinde e, evine e, AKP'nin dediği başbakanın dediği türden bayrak asan e, 5-10 milyon hane yok. Çok şükür daha e, görünürde insanlar bu konularda biraz daha e, tedbirli olmayı herhalde zaman içinde yani Türkiye toplumunun yumuşaklığının getirdiği bir e, emni ve bir tür, bu tür e, aşırılıkları ee, amorti etme kapasitesi var ama nereye kadar? Evet, biz açık gazete AKP bayrağı astık. Nepal bayrağı hemen yanına. Nepal bayrağı var bizde bir de AKP bayrağı. Siz Nepal bayrağının Nepal'de krallık e, lar sonra astığınızı ünlüdürüyor evet. evet. Tamam. <gülüyor> Peki. O zaman Türkiye'de yeni krallıklar e, ihlas edilmediği zaman bayrak asılırsınız.